Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Dönem bitti mi? Evet bitti ben tatildeyim şimdi. Geçmiş olsun diliyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Bir mimarlık öğrencisi için zorlu bir maratonun sonu. Evet çok çok zorlu yani. Sürekli uyuyarak ve yiyerek yatarak kendimi besliyorum şu an. Süper harika. <gülüyor> Güzel bir dönem değil. <gülüyor> ben de bir an e, sadece yatarak ve yiyerek geçti diyeceksin sandım. Aa yok hayır. <gülüyor> şu an kendimi öyle besliyorum. Bir dahaki <gülüyor> döneme hazırlıyorum. Harika. Ne kadar vakit var arada? Ya ben erken teslim yaptığım için bir, bir ay kadar var. Bu sefer bayağı uzun. Çok iyi. Yormuyor mu? Yorucu değil mi? Tatil mi? Dönem mi? <gülüyor> dönem. <gülüyor> dönem çok yorucu ya. Yani özellikle proje de çok zorladı bu dönem. Hı hı. Bayağı büyük bir alanda çalıştım. Hı hı. O yüzden bir 3 ay çok yoğun geçti. Bir de arada işte atölyeler vesaire bir sürü hı hı. şey oldu. Hı hı. Bayağı yoruldum ama şimdi...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 tek başına mı yapıyorsun onları bir ekip mi var? Yani tek başımı yapıyorum. Ekip sürekli değişiyor. Hı hı. Yani ilk başlarda ben işte birilerine davet usulü hani kendi arkadaşlarım hı hı. ilk başlarda hadi böyle bir şey yapalım diye gidiyordum. Sonra aslında biraz daha yayıldıktan sonra ben başlangıç noktasını verip bir ekip topluyorum. Hı hı. Farklı farklı yerlerden hı hı. artık bu işte 6. atölye yaptık en son. Hı hı. Son 3 4 5 6. atölyeyi İzmir'de yaptık. Hı hı. Mesela orada hani benim için en iyisiydi. 7 farklı okuldan birçok öğrenci profili vardı. Hı hı. Böyle böyle aslında biraz daha artık başvuru ama bir kriteri olmayan başvuru aşamasına göre gid gidiyor. O Kaçıncı doğru sınıftasın gidiyorum. sen şimdi? 3'teyim şimdi. Üçtesin. Peki şeyden bahsedebiliriz aslında. Yani What About hı hı. Yani evet. bu etkinliğin evet. adı. İyi gülüyorsun. <gülüyor> Hoşuma gitti. <gülüyor> Duymak değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> what About etkinliğini. Biraz konuşalım Sadece belli bir okul içerisinde değil yani Şu anda belki biz dinleyenler için Şöyle bir açılım yapmakta da Fayda olabilir Mimarlık eğitimi kendi Yoğunluğu içerisinde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 sadece onları yapıyor olmak yetmez. kendini çeşitli şekillerde de beslemen gerekir <gülüyor> evet. bu da sürekli hayal kırıklıkları ve kafa karışıklıkları ile iç içe garip bir psikoloji yaratır evet. çünkü gidemediğin ve dahil olamadığın şeylerle yaparken şanslıysan da ve zevkte alıyorsan büyük bir keyifle bir şeyleri yaratırken hep böyle ardında arkada, arkada kalan çok şey evet, var çok fazla evet. şey oluyor bunları yakalamak mümkün.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 Böyle bir et, atölye yapabiliriz dedim. Daha sonra bunu işte bir çevreme duyurdum. Daha işte o sürede, o aşamada Arkiter adı yayınladı. Hı hı. Ve ben özellikle o metne yazdım. hani Vatebat'ın genel olarak bütün atölyelerin bir öğrenci oluşumu olduğunu, hı hı. sponsor desteği olmadığını ve tamamen öğrencilerin iş yapılan bir şey olduğunu. Hı hı. O yüzden oradaki her türlü masrafta, işte kendi aramızda hadi şimdi 10 lira daha çıkıyoruz, hadi şimdi 5 lira daha gibi. Bu şekilde işliyor. Ya yani sponsorun girmesini de aslında çok bir yandan istemiyorum gibi bir şey. Hı hı. O doğallığı bozuyor. Yani e, o kısmı bir yana benim özellikle yani bunu anlatmanı özellikle istedim. Çünkü e, aslında öğrenciler kendileri belli bir deneyim yaşamak için belli bir şeyi e, organize ediyorlar. Yani <gülüyor> evet, ben, ben katılmak isteyeceğim ve belki de şu ana kadar tanımadığım e, 20 kişi 10 kişi belki işin çapına göre 50 kişiyle beraber <gülüyor> daha tanışmadığım e, bir deneyimi yaratmak için kendim de buna bir... Katkı koyuyorum evet. ve sonuç olarak tek başıma yapamayacağım işte e, ulaşamayacağım o insanlar gidemeyeceğim o mekan Hı -hı. organize edemeyeceğim o eylem alanı e, birdenbire benim o bireysel katkımla var edilmiş oluyor Hı -hı. ve ben kendi eğitim hayatımın içindeki bir anda o hani geride bıraktıklarımızın <gülüyor> içinden çalabildiğim bir anda Hı -hı. E, kendim için ve o etkinliğe katılmış diğer 10 kişi 20 kişi 50 kişi için bir şey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 bir varlık alanına evet. dönüştürüyor. Ya şöyle bir şey oldu mesela. Böyle garip bir mozaik oluştu. Şimdi hı hı. biz aslında... Bu... İstersen şöyle bir şey yapalım. Bir müzik arası verelim. Tamam olur. Ondan sonra oluşan mozaik tamam. dinleyelim. Moza girelim. <gülüyor> tamam. Mozaik'e girelim. Tamamdır. satisfied all my preconceived notions show me the face show me the face show me the face that could break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 The night.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 E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir sürü ekibinin Hı -hı. yaptığı atölyeler vardı 2012'nin bu işte ara tatilinde. Orada Yelta'nın, Yelta, nın, Yelta nın bir atölyesi vardı pozisyonlar diye. Hı -hı. Ay, pozisyonlar pardon o hatabatta <gülüyor> Biraz kafam karıştı. Orada işte atölyesine katıldık Yelta'nın. <gülüyor> şey protez de atölyenin adı. Hı -hı. Orada aslında işte e, orada geldi aklıma ilk. Bir şeyler yapayım ben. Yani niye yapmıyorum ki? Benim işte aklıma bir sürü şey geliyor ama niye Hı -hı. duruyorum oldu.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 ve ortamının imkanlarını zorlayarak kullandığı <gülüyor> için etki alanı da genişliyor. Evet, aslında kendine sorumlu oluyorsun. <gülüyor> ya o çok önemli. Birin hani bir atölyeye gittiğinde yürütücü senden bir şey bekliyor ama <gülüyor> bu sefer hem kendini hem bütün ekibe karşı evet. hep beraber bir şey üretiyorsunuz <gülüyor> çünkü o sorumluluk aslında çok ateşliyor. Ara ara konuşuruz biz mesela bir mimarlık öğrencisinin mimarlığı ne zaman başlar diye. <gülüyor> yani bir kişi mezun olduğu zaman mı mimardır? Birkaç sene ofiste çalıştığı zaman mı, ilk üniversiteye girdiği zaman mı mimardır? <gülüyor> çünkü hani meslek pratiğinin dışında düşünmeye başladığı... Sadece meslek pratiği <gülüyor> değil, <gülüyor> onun çevresindeki tüm kavramlarla beraber düşünmeye başladığın zaman mimarı... ...o zaman periyotlar da karmaşık bir hale geliyor. <gülüyor> yani çünkü birdenbire sen bir işin yürütücüsü oluyorsun ve senin bir şekilde yaptığın o yürütücülük aslında...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 Nereden bakacaklar? Nereden haberleri olacak insanların? Şöyle bir whataboutistambul.tumblr.com blog var. <gülüyor> bu blogda sürekli atölye metinlerini ya da işte kitapçıklarını, videolarını <gülüyor> falan paylaşıyorum. Ee, Facebook'ta yine facebook whataboutistambul adresinde de sürekli. Ya bu iki adresten çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani herhangi bir soru bir şey olursa da dinlendir için. Hı hı. Çok rahat ve samimi bir şekilde atabilir. öyle şey falan oluyor bazen. Hani işte ortada <gülüyor> e başvuranlar portfolyo gönderen falan oluyor. Hani böyle şeyleri <gülüyor> yapmayın yani. Yapmayın yani. Gerek yok yani. Aynen. Ama ben de bakıyorum güzel oluyor. Hoşuma gidiyor yani. Hı hı. Aa, güzel portfolyolar böyle hoşuma gidiyor. Yani bak bak. O zaman şöyle bir Bizim şey. Bildiğimizde portfolyolarımızı göndeririz. Güzel olur. Ya ben hep şunu söylemişimdir. Ee, bir tane katılım ücreti koysak diyelim ki bir yarışma açsak. Çok hı hı. kritik bir mesele üstüne yani kensel olabilir.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 Olur. Bunu belki Skype'dan yapıp kaydederiz farklı Hı -hı. alanlarda ya da başka bir aracı şeyi kullanarak. Olur, buradan da. bir Aynen bir öyle. Aynen öyle. Ben de senin üstünden bunun haberini alayım. Tamam. Siz de sevgili Söz dinleyenler. <gülüyor> evet duydunuz. Acik mimarlık.blogspot.com adresinden artık bu programın ne zaman olacağını <gülüyor> size duyururuz. Oradan da aynı zamanda bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için Atlı sen de katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Demek Görüşmek Arkadaşlar, üzere. Ne demek? De. Ne demek efendim? Görüşmek üzere.